28. ayetin mealinde geçen ''Müminleri bırakıp da kaydından hareketle, burada Müslüman olmayanlarla kurulması yasaklanan ilişkinin, müminlere cephe alma niteliği taşıyan ve onlara zarar veren dostluklar olduğu, yine müminleri bırakıp sırf gayrimüslimleri dost edinme olduğu yorumları yapılmıştır. Buna karşılık bazı müfessirler başka ayetlerde bu kayda yer verilmeksizin yapılan mutlak yasaklamayı dikkate almış ve bu ayetin kayıtsız şartsız olarak müminlerin dışındakileri dost edinmeyin şeklinde anlaşılması gerektiğini savunmuşlardır. Daha önce açıkladığımız anlam ve şekliyle inkarcıları dost edinmek kesin bir dille yasaklandığı gibi bu ikaza uymayan kişinin Allah ile bağını koparmış, Allah'ın dostluğundan yoksun kalmış olacağı bildirilmektedir. Ancak daha sonra lüzum görüldüğünde korunma amaçlı olarak veya gerekli korunma tedbirlerini alarak dostane ilişkiler kurmakta bir sakınca bulunmadığı ifade edilmekte, ardından tekrar sakındırıcı bir cümle gelmekte ve ayetin sonunda her şeyin dönüp dolaşıp Allah'a varacağı hatırlatılmaktadır. Ayetteki ifade akışına dikkat edildiğinde görülmektedir ki, bir taraftan imana zarar veren dostluklar yasaklanırken, diğer taraftan bu yasağın kayıtsız şartsız katı bir biçimde algılanmaması gerektiği, daha önce belirtildiği tarzda bazı dostluklar kurulabileceği bildirilmekte fakat, bunun da makul bir sınırı aşmaması ve sürekli bir otokontrole tabi tutulması için ikazda bulunulmaktadır. Ayet-i Kerime'deki istisna ifadesinden bazı insanların şerrinden korunmak için gerçek niyetini belli etmeden onların arzusuna uygun hareket etme anlamına gelen takiyye. Tukye kavramı çıkarılmış ve bunun hangi durumlarda dinen geçerli bir davranış olabileceğine dair kurallar geliştirilmeye çalışılmıştır. Her şeyden önce buradaki istisna ifadesinde geçen ve korunma manası taşıyan lafızla, yaygın olarak kişinin olduğundan farklı görünmeyi sürekli bir davranış biçimi haline getirmesi anlamında kullanılan takiye, Birbirine karıştırılmamalıdır Öte yandan birçok ayet ve hadisten Müslümanın daha üst bir değeri ihlal etmedikçe Muhtemel bir zarara karşı önlem almak üzere Söz ve davranışlarıyla Gerçek inanç ve düşüncesini Gizlemek durumunda kalabileceği anlaşılmaktadır Şu var ki bunun sadece o halle sınırlı, zaruretten doğan istisnai bir yol olduğu, amacı dışına taşırıldığında, makul sınırları aştığında ve süreklilik kazanma eğilimine girdiğinde kaçınılmak istenen zararlardan çok daha büyük zararlar getireceği, karakter bozukluğuna yol açacağı ve beşeri ilişkilerde güveni sarsacağı, bununsa İslami ilkelerle bağdaşmayacağı unutulmamalıdır. Takiyye ile yakından ilgili bir kavram da müdara'dır. Müdara, bir gerçeği örtme veya bir batıla geçerlilik sağlama amacı taşımaması, ikiyüzlülük, nifak olarak nitelenebilecek biçim ve ölçüde olmaması kaydıyla, aynı ortamı paylaşan insanlarla hoş geçinip onlara güler yüz gösterme ve durumu idare etme anlamında bir muaşeret kuralı kabul edilir. Hazreti Peygamber'in de kendilerinden kötülük gelmesi muhtemel zorba kişilerle karşılaştığında, müdaraa ettiği, bazı hallerde aile içi barışın sağlanmasında da bu yönteme başvurulmasını uygun gördüğü nakledilmiştir. Allah, kendisi hakkında sizi uyarıyor şeklinde tercüme ettiğimiz cümleye, Allah, sizi kendisinden, ona karşı gelmenizden, azabından sakındırıyor manası verildiği gibi, Allah sizi bizatihi böyle bir işten sakındırıyor anlamı da verilmiştir. 29 ve 30. ayetler De ki, içinizdekileri gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de, işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak dolacağı gün, insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. Önceki ayette yer alan uyarıdan sonra bu ayette, Yüce Allah'ın kulların niyetlerini çok iyi bildiği hatırlatılmaktadır. Genel anlamıyla ayet, evrendeki hiçbir olayın, hatta eylem haline dönüştürülmemiş, hiçbir düşüncenin bile Allah'ın bilgisi dışında kalmayacağını, dolayısıyla insanın bazı işlerini veya niyetlerini başkalarından gizleme becerisine aldanmaması gerektiğini ifade etmektedir. Bununla birlikte önceki ayette dış görünümü itibariyle olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilebilecek fakat asıl yargının bu konudaki amaca bağlı olduğu bir davranıştan, mümin olmayanlarla dostluk yapmaktan söz edildiği için Resulullah'tan, Yüce Allah'ın bu kuşatıcı ilmini özel olarak hatırlatılması istenmiştir. Ayette kişinin iç dünyasında sakladığı niyetlere değinilirken göğüslerinizde ifadesi kullanılmıştır. Başka birçok ayette de kalplerin mahalli olarak göğüsler, sudur kelimesi kullanıldığı gibi bir ayette göğüslerdeki kalpler ifadesiyle bu hususa açıklık getirilmiştir. Burada tergip, özendirme ve terhip Caydırma bir arada yer almış, bu dünyadaki hiçbir davranışın karşılıksız kalmayacağı belirtildikten sonra, bütün hakikatlerin ortaya çıkacağı o günde kişinin yaptığı kötülüklerden duyacağı pişmanlık ve mahcubiyet tasvir edilmiştir. Kişinin önünde hazır bulacağı şey, davranışlarının karşılığı ya da amel defteri şeklinde yorumlanmıştır. Başka ayetlerde, dünya hayatında, Kulların yaptıkları bütün işlerin görevli melekler tarafından kayda geçirildiği ve kıyamet gününde bu amellerin insana açılmış bir kitapta gösterileceği bildirilmiştir. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren